يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اشته لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم 「おしゃれなさい」 ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edebul-Mufret adlı kitabımıza devam ediyoruz. Bugün itibariyle 570 numaralı hadisteyiz. Evet. 570. 570. <gülüyor> İslam'da anlaşmayı bozmak yoktur. Başlık zannetim, affedersiniz, başlıktı zannettim. Affedersiniz. Devam. Aa başlıktı yim o. Devam.、Tamam. Amr bin Shuayb babası olan, o da dedesinden şöyle anlaş, anlatmıştır. Mevkurullahü Aleyhisselam, Mekken'in fetih yılında Kabe'nin merdivenleri üzerinde oturup Allah'a ham dederek onu övdü. Sonra şöyle buyurdu. Kimin cahiliye döneminde yapmış olduğu bir anlaşma varsa, İslam onun bu anlaşmaya bağlılığını kuvvetlendirir. Mekke'nin fethinden sonra da hicret sevabı yoktur. Evet. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Mekkiyi fethettikten sonra Kabe'nin merdiveninde oturuyor Allah'a hamd ve sena ettikten sonra her kimin cahiliyeden yaptığı bir anlaşma varsa İslam ancak onu koruma adına devam etmesini emreder. Çünkü cahiliyeden yapılan her anlaşma şer değildi kardeşler. Yani illa kin, nefret veya akrabalık bağını bozma adına yapılmış anlaşmalar değildi. Bir önceki dersimizde yapılan anlaşmada, mutayyibe bin anlaşmasında o zamanki kabileler akrabalık bağını koruma, hayırda yarışma, hayır yapma adına anlaşma yapmışlardı. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam da Böyle bir anlaşmanın ben bozulmasındansa, yani bana kırmızı develer verilmesinden, yani anlaşmanın devam etmesini daha çok iyilerim. Yani kırmızı develeri reddediyor ve o anlaşma yeter ki devam etsin. Çünkü akrabalık bağlarını sürdürme, insanların hayırda yapması, anlaşma yapması nedir? İslam'ın da öngördüğü bir şeydir. O yüzden İslam cahiliyede yapılan her şeyi reddetmez. Mesela bazı sahabeler henüz Müslüman olmamışken, cahiliyede iken bazı adaklarda bulunmuşlar, gelmişler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselama bu adakları yerine getirip getirmemelerini、e, yani üzerlerine farz mı değil mi diye sorduklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adanın yani nezir dediğimiz adanın öncelikle içeriğini sormuş yani bunu kimin için adadın Allah için mi? Yoksa herhangi bir put vesaire için mi? Allah için. Peki nerede adadın bir puthanede mi? Hayır diyelim Kabe'de. Öyleyse Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam adağını yerine getir buyurmuştur. Bunun gibi kardeşler, cahiliyede yapılan yani İslamdan önce yapılan bazı anlaşmaları ki bu hadiste de Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kasteder. Eğer kimin cahiliyede yaptığı bir anlaşma varsa. Yani akrabanlık bağlı koruma ya da işte hayır yapma adına İslam ancak ve ancak onun ne yapar onu korur, muhafaza etme eder, onun devamını ister buyurmuştur Allah Rəsulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi burada bunu daha önce anlattığımız için asıl burada gelen lahizrata, بعد الفتحي fetihten sonra E, hicret yoktur sözü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani Mekke'nin fethinden sonra ki biliyorsunuz Mekke daha önce küfür diyarıydı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her ne kadar orada doğmuş ve 40 yaşında kendisine peygamberlik verilmiş ve ta 53 yaşına kadar insanları İslam'a davet etmişse de Mekkeli müşrikler bu İslam davetini az bir topluluktan başkası kabul etmemiş. Hatta Müslümanlara ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselama kadar işkencelere kalkmışlar. Allah Resulü, Allah Azze ve Celle de peygamberi aleyhissalatu vesselama hicret emrini vermiş. Ve onlar da Medine'ye hicret etmişler. Ta ki Mekke'nin fethi ne kadar bu böyle devam etmiş. Ne zamanki Mekke fethedilmiş, ondan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu rivayette karşımızda olduğu gibi、e, Kabe'ye durmuş ve Mekke'nin fethinden sonra、e, hicret yoktur. Yani Mekke'den Medine'ye hicret yoktur buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ata İbni Ebi Rabah'tan gelen rivayette diyor ki ben diyor Ubeyd İbni Umeyr el-Lefi ile Allah, e, Ayşe Anamız'ı Radıyallahu Anh'a'yı ziyaret ettim ve hicretten sordum. Dedi ki Ayşe Anamız Radıyallahu Anh'a bugün hicret yoktur. Müminler o zaman、e, sırf dininden、e, yani dinine bir fitne、e, gelmesinden veya dininden döndürülmesinden korkarak ne yapmıştı? O zaman Allah'a ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a hicret vermişti. etmişti. Ama bugün Allah Azze ve Celle dinini yardım etti dinini ortaya çıkardı ve insanlar dilediği şekilde ibadet edebilmektedir. Fakat bundan sonra cihat ve niyet vardır demiştir. Ayşanımız radıyallahu anha. Şimdi kardeşlerim burada bazı kimseler Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur derken bunu umum olarak almışlar. Kesinlikle hicret diye bir şeyin olmadığını, sadece cihat ve niyetin olduğunu öne sürmüşlerdir. Fakat Ayşe Anamızın sözünde de belirttiği gibi hicret o zaman bir sebebe binaen yapılmıştı. O da neydi? İnsanların dinlerinde kaldığı müddetçe dinlerine、e, işkence görmeleri ve ta dinlerinden dönünceye kadar、e, işkence ile hatta ölüme kadar götürecek、e, sebepten dolayı hem Allah Azze ve Celle ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hicret emrini vermişti. Şimdi kardeşlerim, hicretin kıyamete kadar geçerli olduğuna dair rivayette... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki... ...tövbe kesilinceye kadar hicret de kesilmez diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tövbe de diyor ta ki güneş batıdan doğuncaya kadar devam eder. Şimdi bu rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tövbeyle hicreti ne yapıyor? Bir tutuyor. Yani tövbe ne zaman biter? İnsanın tövbe kapısı veya tövbe etme iştiyakı ne zaman biter? Tövbe yapmaya. Ta ki diyor güneş batıdan doğuncaya kadar yani artık tam nedir? Kıyametin kopma sahnesine kadar tövbe nedir? Tövbe kapısı açıktır. Ya da İnsanın kendi kıyameti kopana kadar, yani artık ölüm boğaza gelinceye kadar insan ne yapabilir, tövbe edebilir, tövbe kapısı açıktır. Aynı şekilde hijret de açıktır kardeşlerim. Yine Allah Resûlü Aleyhisselatü Vesselam kafirlerle savaşıldığı müddetçe hijret kesilmez, devam eder buyuruyor Allah Resûlü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki kardeşlerim. Bir yerde yaşanılan bir yerde eğer Müslümanlara bir saldırı varsa dinlerine, ırzlarına, namuslarına, yaşantılarına karşı ne yapması gerekir? Orada bir Müslümanın kalması caiz değil. Ne yapması? Kesinlikle ve kesinlikle hijret etmesi gerekir ki Allah Azze ve Celle'de Nisa Suresi 97. Ayeti kelimesinde bunu、e, söylüyor. Demek ki kardeşlerim. Ee, ilk emir geldiğinde yani Allah Azze ve Celle Mekke'de Medine'ye hicreti emir buyurduğunda bu neydi? Mekke'de yaşayan Müslümanların her bir Müslümanın Medine'ye hicret etmesi Fars hükmündeydi ama ne zamanki Mekke fethedildi artık Mekke'den Medine'ye Fars hükmü ne yaptı? Ortadan kalktı fakat kıyamete kadar nedir? E, hicret devam edeceğini söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam çünkü artık Mekke ne olmuştur? İslam diyarı olmuştur. Şimdi、e, hicretin bittiğine dair、e, söylenilen sözlerle alakalı Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın şu sözleriyle onlara reddiye vermek mümkündür ki Ebu Davut'ta gelen rivayette Allahu Alaihi Wasallam 僕は、私は、e、r は、私は、私は、私は、diyarından hicret etmenin farz olduğunu gösteren delillerden 私たちの言葉は、あなたの言葉は、あなたで言葉は、あなたの言葉は、あなたの言 r は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言 a は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたのなたの言たの言葉は、あなの言の言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言なたのたは、あなの言葉は、あなたの言葉のたの言 Amelini kabul etmez diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ki bu tıpkı Nisa suresi 97. ayeti kerimesinde اَوَلَمْ تَكُنْ عَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَ فَتُحَاجِرُوا فِيهَا Onlara diyor ölüm meleği geldiği zaman o kendilerine zulmedenler yani küfür diyarında oturarak orayı terk etmeyip hicret etmeyenlere neden、e, göç etmediniz dininizi korumak adına denildiğinde onlar ne dediler biz mustadhaftık yani zayıf kimselerdik Allah buyurdu ki azze ve celle Allah'ın arzı geniş değil miydi neden hicret etmediniz bu emri de ne yapıyor bunu gösteriyor eğer bir kimse kafirler diyarında yaşıyorsa müşrikler diyarında yaşıyorsa ve dininden de emin değilse o diyarı terk etmesi ve Allah'ın arzına Dinini daha iyi yaşayabileceği, daha emin olabileceği bir yere hicret etmesi hem bu ayet gereince, hem de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın hadisleri gereince farzdır kardeşlerim ki bu hadislere bina en de biraz önce okuduğum hadisleri Şeyh Albaani rahimahullah irvada da zikrediyor ki birinci hadis Sünneti Abu、evet. Dawud'ta bir diğer nesiyde o yüzden bugün maalesef Müslüman、e, Avrupa'da yaşayan Müslümanların orada oturmalarını caiz görmemiştir. Ee, Şeyh Halbani rahimullah. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet. 571 Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber iken yağmur yağdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yağmur isabet etmiş ettin diye elbisesini açtı. Biz neden böyle yaptın diye sorduk. O da şöyle buyurdu. Çünkü bu yağmur Rabbinin en yeni yaratıp yeryüzüne gönderdiği bir rahmettir. Evet. Kardeşlerim bu bir sünnettir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yaptığı ki diyor ki Nesr radıyallahu anhu biz Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile birlikteyken birden diyor yağmur yağdı. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Elbisesinden bir kısmını açtı diyor. Tabii avret yeri gözükmeyecek şekilde. Hatta diyor o açtığı yere yani vücuduna tenine yağmur isabet etti. Yanında bulunan sahabeler ey Allah'ın Rasulü bunu neden yaptın diye sorduklarında çünkü bu diyor Rabbimin henüz zeni indirdiği bir yağmurdur. Umulur ki bunda da nedir bir hayır ve ...bereket olarak yapmıştır... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... ...demek ki yağmur ilk indiği anda... ...hani herkes kaçar... ...bir yerlere sığınır, şemsiye tutar vesaire... ...ilk indiği anda... ...insanın elbisesini açıp... ...bir yağmurun ilk isabet... ...etmesi nedir? Demek ki bir sünnetmiş kardeşlerim... ...Allah Resulü Vesselam bunu yapmış... ...ki sahabesine de bunda bir hayır... ...ve bereket olduğunu umarak... ...ne yapıyor? Sahabesine de bir örneklik... ...teşkil ediyor... ...Allah Resulü aleyhissalatu vesselam... ...bu da bizim için yeni bir ilim oldu... ...değil mi kardeşler? Evet. evet. evet. <gülüyor> Aslında yok. Kaçmak değil. Hani,、e, halk arasında bunu... ...ahmak ıslatana kadar çıkartmışlar. Tabii ki tamamen... ...ıslama、e, hasta olmak değil... ...Nasreddin Hoca'nın misali. Ama burada Allah Resulü vesselamın yaptığı yağmur... ...ilk、e, indiği anda... ...vücudundan bir yere açıp ne yapması? Oraya yağmurun isabet etmesi... Çünkü diyor, bu Rabbinin ilk indirdiği、e, şeydir diyecek, yani ilk andaki onda da bir hayır ve bereket umma、e, vardır inşaallah. Evet, 572. Koyun bereketdir. O <gülüyor> meyd-i Nimadik adı altında han şöyle anlatmıştır: Akif bölgesindeki bahçesinde Ebu Hureyre ile beraber oturuyorduk. Medine'den bir grup insan. Hayvanları üzerinde Ebu Hureyli Rabbı Allah Muhimmin'e geldiler ve biniklerinden aşağıya indiler. Onun üzerine Ebu Hureyli Rabbı Allah Muhimmin'e anneme git ve benim selamımı söyle, bize yiyecek bir şeyler göndersin dedi. Ben de gittim. Kadın arpa dal yapılmış üç körek, biraz zeytinyağı ve bir miktar tuzu tepsiyle bana uzattı. Ben de tepsiyi Başma koyarak onlara götürdüm. Tepsiyi önlerine koyduğum zaman, Muhibezi Rabbimuzan birbir getirdi. Allah'a itiraf etti ve şöyle dedi: İki siyahtan, yani kurma ve sudan başka yemeğimiz yokken, bizi ekmekle doyuran Allah'a hamd olsun. Yemekten hiçbir şey artık kalmadı. Onlar dönüp gittiklerinde, Ebu Hureyde, Lazamallahan bağış verilir. Koyunlarına güzel bak. Onların tozunu toplamalısın. Ve avlarını hoş tut. Avların uygun bir tarafında namazını kıl. Sığ onlar, cennet hayvanlarındandır. Canımı emdikten Allah'a yemin ederim. İnsanların üzerinde, üzerine öyle bir zaman gelecektir ki, o zamanda. İnsanın bir miktar koyuna sahip olması, mervanın evine ve arazisine sahip olmaktan daha sevimli hale görecektir. Evet. <Gülüyor> Limayette, Hameyt radıyallahu anh diyor ki, ben diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh ile Akik bölgesinde bulunan、e, arazisinde, iydim ki burası kardeşlerim Zulhaleife miqatının da bulunduğu aynı vadide içerisinde bulunan bir、e, yerdir ki Akik vadisi olarak、e, geçer ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Zulhaleife denilen ki Medine、e, ehlinin miqatı olan ki orada、e, miqat、e, yeridir orada、e, niyet edilip ihrama girilir ondan sonra le bek Allahum le bek diyerek ne yapılır telbieelerle Mekkiye doğru yola çıkarır. Yani burası Medine ehlini miqatıdır. Oradan、e, ihramsız geçmek caiz değildir. Hac ve umrêye niyet eden kimse için ki o bölgede Cibri İlânı esnâm, Allah Rasûlü aleyhissalâtu vesselâma inmiş, ey Muhammed burada、e, konakla. Çünkü burası mübarek bir vadidir diyerek orada da iki rekat、e, namaz kılmasını emretmiştir ki Allah Rasûlü aleyhissalâtu vesselâma da O vadenin mübarek olması ve Cibril Aleyhisselam emrine de orada iki rekat namaz kılmıştır ve ihrama girip oradan telbieye getirerek Mekke'ye umresi ve hacci için gitmiştir. Günümüzde bazı insanlar Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'ün orada iki rekat namaz kılmasını delil getirerek bunu bir ihram namazı gibi almışlar ve her nerede, her hangi bir mi kadda ihrama girecekleri zaman bu ihram namazı olduğunu. Söylenmişlerdir ama ihram namazı diye bir namaz yoktur. Sadece Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in emriyle oradaki Akik vadisinin yani Zül Hleife'de bulunan vadinin mübarek olması sebebiyle Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem orada iki rekat namaz、e, kılmıştır. Rivayetimize dönecek olursak rivayette Abu Hurairah diyor Allahı manhu o vadı Akik vadisinde bulunan arazisine bir kısım ziyaretçiler geliyor. Ve e, ziyaretçiler e, geldiğinde Ebu Hureyra radıyallahu anhu、e, annesine selam göndererek aynı yerde kendisine yemek, kendilerine yemek ikram etmesini söylüyor. Yemeye dikkat edin kardeşlerim. Bir üç parça arpadan yapılmış ekmek, biraz zeytin yağı, biraz da tız bir tefside getiriliyor. Ebu Hureyra radıyallahu anhu bu tefsiyi görünce ne yapıyor? Sevincinden Allahu Akbar diyerek tekbir getiriyor ve diyor ki bizim zamanımızda iki tane siyah yiyecek vardı diyor. Neymiş? Biri hurma, biri de soydu diyor. Ve üç parça ekmeği az bir zeytin yağını veya yağı biraz da tuzu görünce adam ne yapıyor? Tekbiri getiriyor ve geçmiş günlerini hatırlıyor. Biz sadece hurma ve zemzemden e, e, hurmadan ve sudan başka bir şey ne yapamazdık, yiyemezdik diyor. Bu da onların zühtlerini, takvalarını, dünyayla olan alakalarının ne kadar da az olduğunu gösteren rivayetlerden bir tanesi. Sonra kardeşlerim ki hadisin, rivayetin son kısımları tamamen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden alınmıştır. Yani Ee, deve, şey, e, koyunla alakalı koyunun、e, ağılığında kılınan namazın geçerli olduğuna dair gelen rivayet Allah Resulü aleyhissalatü vesselama merfi olan bir rivayettir. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam、e, hadisi rivayet eden, olayı rivayet eden Hümeyde、e, bir nasihatta bulunarak diyor ki ey kardeşimin、e, oğlu ne yap? Ne yap? Koyunu na iyi davran. Yani burada kendisinin koyun sahibi olmasını ve onlara iyi davranmasını, onun tozunun toprağını almasını, yani bakımını yapmasını ve ağlığını güzel yapmasını ve koyun ağlının herhangi bir yerinde de namaz、e, kalabileceğini, çünkü koyunun cennet hayvanlarından bir hayvan olduğunu söylüyor. Tabu hureere radiyallahu anhu. İşte bu kısım hadisdir kardeşlerim. Yani. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdan、e, alınmadır ki burada da koyun sahibi olmanın koyunun bereketiyle alakalı ona iyi davranılması gerektiğini ve koyun ağılında kılınan namazın geçerli olduğunu ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam koyun ağıllarında namaz kılın ama deve、e, artık ağıl mı diyelim. Deve olan yani bulunan yerlerde namaz kılmayın diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Çünkü koyun nedir? Cennet hayvanlarından bir hayvandır buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet 574 Develer sahibi için izlettir. Bu Hureyre'den düzeltildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küfrün başı Medine'nin doğu mecusiler tarafındadır. Övünüp kendini beğenmek ve insanlara karşı büyüklenmek deve at ve sığırı sahiplerinin özellikleridir. Ağırbaşlılık ve alçak yönelik ise koynun, koyun sahiplerinin özellikleridir. Evet. Kardeşlerim, tabii ki deve eee Arablar arasında en yaygın olan hayvanlardan bir tanesi idi hem etinden, hem sütünden, hem de bine hayvanı olarak kullanılan bir hayvandır ki Allah Azze ve Celle de biliyorsunuz deve ile alakalı Kur'an'da "efla <gülüyor> yanzuruna ilal ibli keifa huleqat" onlar deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratılmış ki ardete Allah Azze ve Celle deveyi Bir çöl hayvanı olarak yaratmış ve çölde rahatlıkla yol alması hem yolculuk yapmaları hem de ticarette onu, o hayvanı kullanmaları açısından gerçekten Allah Azze ve Celle'nin çöl için yarattığı muhteşem hayvanlardan bir tanesi. Ki burada kardeşlerim her ne kadar şey, deve sahibi için bir kuvvet bir şiddet manasına gelse de Bu aynı zamanda deve sahibini kibirlenen ve büyüklenen yani kibirlenmesine sebep olan、e, hayvanlardan bir tanesiymiş. Yani burada ne demek deve sahiplerinin kibirli ve、e, kimseler gösterişli kimseler olduğunu söylüyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam genel hüküm budur. Daha sonra Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın、e, Vesselam küfrün başı Doğudadır yani Medine'nin doğusu ki Medine'nin doğusu da kardeşlerim İran mecusilerini işaret ediyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ki、e, onlar hakikaten、e, tekebbür, tecebbür ehli kimseler ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam zamanında onlara aleyhissalatu vesselam mektup göndermiş yani onları İslam'a davet eden O zamanın Mecus kralı yani İran kralı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu yırtıp atmıştır. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da küfrün başı Mecus yani Medine'nin doğusu yani İran'dır buyurmuştur. Aleyhisselatü Vesselam kimileri de oradandır derken yani küfür, fitneler, deccal, yecuc ve mecuc o taraftan çıkacaktır diyerek bu hadisesi de o şekilde yorumlamışlardır. Evet. Sonra Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam övünmenin, büyüklenmenin yine、e, at ve yine deve sahiplerinde olduğunu, yani kendisini beğenme, kibir yine o kimselerde olduğunu söylüyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama koyunlara geldiği zaman, koyun sahiplerine geldiği zaman sekinetlik, vakarlık da Koyun sahiplerindendir, sahipleri içindir buyuruyor Allah Resulu Aleyhisselatu Vesselam kardeşlerim, Abu Hurairah radiallahu anhu rivayetinden itibaren bu rivayet ve sonrasındaki her iki rivayet de koyun sahibi olmanın gerekliliğini veya koyun sahibi olmaya teşvik ve koyun sahibi olanların ee, sekinet veya daha böyle mülâiyim kimseler olduğunu belirten rivayetler kardeşlerim bunlar ki Allahu alem her bir hayvanın yani burada Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deveyi zikretti atı zikretti daha sonra koyunu zikretti deve sahiplerinin ve at sahiplerinin tekebür sahibi kibir sahibi insanlar olduğunu ama ...koyun sahiplerinin gayet mülayim, sakin ve vakar ehli, tevazu ehli olduğunu bildiriyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet, 575. İbn-i Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben köpeklerin ve koyunların haline hayret ettim. Etinden faydalanmak için bir yılda şu ve şu kadar koyun kesilir. Bir o kadarı da kurban edilir. Köpeklere gelince... Bir dişi köpek şu ve şu kadar yavru doğurur. Buna rağmen koyumlar köpeklerden daha çoktur. İlginç değil mi kardeşler? Allah Azze ve Vüsal Aleyhissalatullah Sallam bir gün diyor ki bereket nedir bilir misiniz diyor. Sahabe işte bir malın çokluğu durdur. Hayır bereket o değildir diyor. Siz diyor hiç yani bu Allah varlığım yani köy yerinde herhalde çok daha belli olur. Ee, şehir yerinde o kadar da belli、e, olmuyor. Mesela bakıldığı zaman siz diyor koyunları mı çok görüyorsunuz yoksa köpekleri mi? Sahabe diyor ki koyunlar çok ey Allah'ın Rasulü. Peki koyunlar yılda ne yapıyorlar? Ee, bildiğim kadarıyla bir sefer mi doğuruyorlar? Kaç? Bir sefer. Peki bazı köpek cinsleri varmış kardeşlerim 60-70 günde bir ...doğuran köpekler varmış. Yani düşünün, yılda artık kaç sefer yapıyor. Ve her doğurmalarında... ...8, 9, 15'e kadar ne yapıyormuş? Köpekler doğurabiliyor. Buna rağmen... ...hangisinin daha fazla olması gerekiyor? Köpeklerin daha fazla olması gerekiyor. Bununla beraber... ...koyun ne yapılıyor? Kesiliyor mu? Kesiliyor, yendiği halde. Köpekte öyle bir durum yok. Hangisi daha fazla? koyunlar fazladır ey Allah'ın razı. Bu nedir? İşte bereket budur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hani bir müşteri geldiğinde ne diyorsunuz? Allah bereket versin. Her şey mal değildir kardeşlerim. Bazen çok kazanırsınız. Allah o mala bereket vermez. Nasıl geldiğini ve nasıl gittiğini ne yapamazsınız anlayamazsınız. Bir anda bitiverir. Ama bazen Allah Azze ve Celle az para verir. Helalinden verir. İnanın harcayın harcayın hiç ne yapmazsınız? Bitmediğini görürsünüz. İşte bereket budur kardeşlerim. Yani bugün şu toplumda bin lira alan bir aile, dört beş kişilik bir aile geçinebiliyor. On beş yirmi milyar alan bir adam ben açım diye ağlayabiliyor mu kardeşlerim? İşte bu berekettir. Allah hepimize hayır versin inşallah ki İbni Abbas da ki hadiste de öyle diyor. Yani koyunun bereketine şaşıyor kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle koyuna Hikmetini Allah bilir, ayrı bir şey veriyor kardeşlerim, bereket veriyor, ayrı bir değer veriyor.、Ki、Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da koyunun ne yaparmış? Ön budunu çok severmiş kardeşlerim. Sallallahu Aleyhi Vesselam. Evet. Ee, bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam koyun edinin çünkü koyunda bereket vardır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet, 576. Ebu Zebian demiştir ki Ömer ibn Hattab ﷺ bana ey Ebu Zebian senin maaşın ne kadar diye sordu ben de 2500 dirhem dedim bunun üzerine Ömer bana ey Ebu Zebian çiftçilik ve hayvancılıkla uğraş kuryisin zevkine ve şevetine bütün tüccerileri dizin başınıza yönetici olarak gitmeden önce de bu dediğimi yap bir de onlara göre gelir Yani getiren şeyler... ...maldan sayılmaz. Evet. Ömer ebnül Hattab radıyallahu anhu da...、E, ...Ebu Zabiyan adlı kişiye de... ...ne kadar maaş aldığını... ...o da söylediğinde... ...sen diyor ne yap? Hayvancılıkla ve tarımla uğraş. Çünkü olur ki yarın... ...Kureyş'in başına ne yapabilir?、E, farklı insanlar gelir. Belki de sizin maaşınızı ödemeyebilir... ...ve sizin elinizdeki malı az sayar... O yüzden diyor hayvancılıkla ve tarımda uğraşmasını ne yapıyor tavsiye ediyor Ömer bin el-Khattab, radıyallahu anhu çünkü hakikaten hem tarımda olsun hem de hayvancılıktaki bereket ayrıdır. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet 577. Abide İbn Hazin şöyle anlatıyor: Koyun sahipleriyle deve sahipleri karşılıklıdır. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Musa koyun çobanı iken peygamberi olarak gönderildi. Davut koyun çobanı iken peygamberi olarak gönderildi. Ben de ailem için Mekke'deki Eccad bölgesinde koyun gidiyordum. Evet yine koyunla alakalı bir rivayet. Hakikaten kardeşlerim neredeyse hiçbir peygamber yani koyun çobanlığı yapmamış hiçbir peygamber yok kardeşlerim.、Ki、Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki ما الله َا اللّٰهُ اِلَّا الْغَنَمُ بَعَثَ نَب۪يّن رَعَ 私はあなたの名前を知っている。あなたはあなたの名前を知っている。あなたはあなたの名前を知っている。あなたはあなたの名前を知っている。あなたはあなたの名前を知って ki, ben de diyor çoba、e, Mekke ehlinin、e, az bir para karşılığında Mekke ehlinin、e, koyunlarını güderdim diyor Allah Rasulu aleyhissalatu vassalam ki bu rivayette de şimdi baş tarafta、e, deve sahipleri ile、e, koyun sahipleri arasında geçen bir tartışma tartışma münakaşa yani hangisi daha üstün Deve çoban sahipleri mi yoksa koyun sahipleri mi? Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu hadisi zikrediyor. Ve diyor ki Musa aleyhisselam peygamber olarak gönderdiğinde neydi? Koyun çobanıydı. Sonra devam ediyor. Davud aleyhisselam peygamber olarak gönderildiğinde neydi? Koyun çobanıydı diyor. Hatta ben diyor. Ecat bölgesinde ki Kabe'ye yakın bir bölgedir. Orada、e, kendi ailemin、e, koyunlarını güderdim diyor Allah Rəsulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim tabii her şeyin hikmetini bilmek biraz zor ama neden özellikle deve,、e, deve değil de at değil de sığır değil de、e, koyun ve biraz önceki rivayetlerde de geçtiği gibi koyunda bereket var kardeşlerim ve Onu gütmede de... Şimdi düşünün kardeşlerim. Ben koyun çobanlığı yapmadım. Çobanlık da yapmadım. Yani isterdim ama Allah nasip etmedi. Öyle bir ortamda e, büyümedik. E, şimdi düşünün.、E, hani bazen tartışmalarda、e, veya bazı siyasiler konuşmalarında der ya... ...işte üç tane deve,、e, koyunu versen gülemezsin. Gelmiş ne yapıyorsun? İnsanların başında... İnsanları idare etmeye çalışıyorsun. Şimdi koyunları güderken bir、e, ne vardır bir sorumluluk vardır. İşte onların、e, dağılmaması, işte ne bileyim onları güderken、e, sulanması veya ne bileyim bu uçura düşürme düşürülmemesi vesaire veya götürürken getirirken、e, vesaire. Bu tür sorumluluğu alamayan kimse ki bu veya bu tür sorumluluğa alıştıktan sonra ne yapabiliyor? Bir, koskoca bir ümmeti de ne yapabiliyor? Ee, i̇dare edebiliyor. Demek ki insan idare etmeden önce koyun çabanlığı yapmak gerekiyor herhalde ki ondan sonra insanlar ne yapabilesiniz? İdare edebilesiniz veya onlara sabredebilesiniz ki insanlara... Ee, sabrınız, tahammülünüz olsun vesaire. Tabi bunu、e, biren birinden dinlemek gerekir. Yani koyun çobanlığı gerçekten sonra Hüseyin Hüze'den dinleriz inşallah. Ee, hikmeti nedir? Yani nasıl?、E, çünkü yaşamak gerekir ki anlamak için.、E, ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da、e, Musa aleyhissalam peygamber olarak gönderildiğinde、e, koyun çobanıydı. Davud aleyhissalam peygamber olarak gönderildiğinde Koyun çobanıydı. Ben de diyor, Ecipt bölgesinde Mekke'ne kendi ailemin koyunlarını güderdim diyor Allah Rasulü Aleyhissalatu Vassalam. Ke koyunda ne vardır? Bereket vardır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Hakikat bilip hakikat tabi olan, bahtalı da bahtal bilip bahtaldan sakinan kullarından eylesin inşallah. Allahım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine 私たちは、私たちの皆さんにお会したは、私たちの皆さんにお会いしう。私たちの皆さんにお会いしましょ私たちの皆さんにお会いししょう。私たちの皆しましょ私たちの皆さんにお会いしましょう。あなたは、あなたは、あなたは、たは、あたは、あなたは、あなたたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ و أ ت و ب اليك و آ خ ر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين